Tariç'ten sanat Gezegenden kültür sanat haberleri Merhaba, iyi haftalar. E, benden önceki program Sanat Hayat'ta e, komşu radyo programcım Aslı Kırbaş gezegenin e, farklı bir köşesindeydi. Ankara'daki Müze Evliya Gildeki e, serginin küratörünü ve sanatçılarından bir kısmını ağırladı. Ben de bugün yine Türkiye'nin bir başka köşesine Diyarbakır'a gidiyorum harçtan sanat programında. Evet. Türkiye'de olmasına rağmen belki de bazen bize çok da uzakmış gibi gelen bir coğrafyaya... Orada e, Diyarbakır merkezli bağımsız bir sanat mekanı olarak Diyarbakır'da yaşayıp çalışan dört güncel sanatçı tarafından kurulan e, bir mekana loading'e götürüyorum açık radyo dinleyicilerini. Bir konuğum var sanatçı ve loading'in kurucu ekibinin üyesi Cengiz Tekin. Radyo'da e, telefonla konuğum olacak çünkü hali hazırda Diyarbakır'da. Cengiz Merhaba. Merhaba. Seni biraz tanıtmak isterim. 1977'de Diyarbakır'da doğdun. Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünden mezunsun. Ama pek de resim yapmıyorsun. Fotoğraf ve video ağırlıklı çalışmalarım var. En son seninle geçtiğimiz yıl hatta bu yıl içinde İstanbul Modern'deki Artist Film International adlı bir uluslararası işbirliği programında da yakın çalışma fırsatımız oldu. Sadece İstanbul Modern'de değil Dünyanın dört bir yanında senin Before Paradise cennetten hemen önce adlı videon e, sergilendi ya da gösterildi. E, onun içinde seni tanıtırken kısaca şöyle e, yazmışız. E, genellikle toplumsal yaşamın kök salmış gelenek, aile, inanç gibi unsurlarını ele aldığını belirtmişiz. Yaşadığı coğrafyanın e, gündemindeki meselelere eğildiğine değinmişiz. Belgelemekten ziyade ironik bir yaklaşımla ele aldığı sıradan görüntüleri ima edilen... ''Rutini aksaklığa uğratan çeşitli formlarda sunar, kusursuz bir kare yerine tedirgin edici görüntüleri seçerek izleyiciyi bir başka açıdan görmeye davet eder.'' Gündemimiz senin sanat pratiğin değil vaktimiz kalırsa hali hazırda şöyle bir saydım İstanbul'da Ankara'da e, ve dünyanın üç ayrı kentinde daha hali hazırda grup sergilerinde çalışmaların gösteriliyor. Vaktimiz kalırsa ona da değineceğiz. Ama senin kurucularından biri olduğun diğerlerini de hemen gündeme getirmek isterim. E, loading. Adlı mekandan, sanat mekânından bahsetmek istiyorum bugün. Diğer kurucu arkadaşlarımıza küçük bir e, selam e, göndermek isterim. Şener Özmen, e, yazar, şair ve güncel sanatçı, e, ISCP'nin... Ee, ...sanatçı koruma fonunun desteği sayesinde hali hazırda ailesiyle birlikte... ...New York'ta e, yaşıyor ve çalışıyor. Elbette döneceğini umuyoruz. Erkan Özgen kuruculardan bir diğeri. O da bir sanatçı. Sanatçı. Ee, geçmiş İstanbul BNL'lerinden de hatırlayabilirsiniz. Ama hali hazırda 15. İstanbul BNL'e iyi bir komşuda... ...Galata Rum Okulu'nda bir videosu gösteriliyor. Wonderland... Ee, çok çarpıcı bir video herkese tavsiye ediyorum Galata Rum okulundaki Erkan Özgen videosunu kaçırmasınlar son olarak da grubun belki en genç üyesi e, Deniz Aktaş onu Paris'te dezarda yaptığı misafir sanatçı Programından Geçtiğimiz dönemde kasa galeri, pilot galeri gibi çeşitli proje mekanlarında açtığı sergilerden hatırlayacaksınız. Hakikaten çok ilginç çalışmaları var onun da. Bu dörtlünün öncülüğünde, bu dört ismin öncülüğünde bir sanat mekanı e, oluşturdunuz ve çok yakın zamanda açtınız. Hemen başlayayım. Loading, enteresan bir isim. E, nereden geliyor bu adı, nasıl koydunuz, ne demek? Evet, loading aslında arkadaşlarımla birlikte biz konuşurken birden çıkan bir isim. Üzerine fazla düşünmediniz ama yaşadığımız kente bir şey yüklemeye yönelik düşüncelerimizden dolayı loading ismini koyduk. Yüklemeye devam edeceğimiz için böyle bir isim koyduk biz. Yani fazla da çok da şey yapmadık, üstüne durmadık. Yani nereye gidecek, tam olarak nasıl olacak? Sadece yüklemeyle ilgili bir şeyimiz var için. Tabii ki kendi bir programımız, bir çeşiremiz var ama onu nasıl yüklemeye çalışacağımızda ve nasıl kendi tecrübelerimizi birileriyle birlikte işte İstanbul'dan Diyarbakır'dan, yerel inisiyatiflerden, herkesten nasıl bir beklenti beklediğimizi ve onu nasıl ele alacağımızı tam düşünerekten Zodin içine koyduk. Ucu açık bir isim olsun istedik ve <gülüyor> devam eden bir mevzu olduğu için e, loading ismini koyduk biz. Yani sonuç değil süreç odaklı bir mekan olduğunuzu ki, düşünüyorum dedim. özellikle. Yani ucu açık bir fiziki mekan evet. sağlıyorsunuz. Burası bir buluşma, düşünme, üretme, sergileme, paylaşma mekanı. Belki de şimdi detaylarına gireceğiz seninle. E, ama loading yani sürekli yükleniyor, değişiyor, dönüşüyor ve süreç belki de nereye gideceğini belirleyecek. Evet. Peki <gülüyor> sizin ve Diyarbakır için yani hem siz bu dört zaten hem İstanbul'la hem e, dünya sanat çevreleriyle son derece entegre isimlersiniz. Uluslararası çalışmalara imza atıyorsunuz dördünüz de. E, ama sizin ve Diyarbakır kenti hala yaşayıp çalışmakta olduğunuz Diyarbakır kenti için loading'in anlamı nedir? Hangi motivasyonlarla kurdunuz bunu? Ekip adına sen anlatırsan sevinirim. Evet, e, ya ekibimiz bir anlattığım gibi e, Şener Özmen, Erkan Özgen, Deniz Artaş ve ben ile birlikte dört kişiden oluşuyor. Yani aslında hiçbirimiz e, stüdyo sanatçısı değiliz. E, Diyarbakır ki ortak konuşma mekanlarımız genellikle e, Adalet Kahresi'nde bir kraltane vardı. Fotopresti'nde bir stüdyo vardı. Orada da Çırak Kahvesi'nde bir yere taşınmıştı. E, Diyarbakır garip bir kent aslında. İşler ne zaman kötüye gitse... Bazı alanlar semtlerde daha çok kafe, daha çok ücube mekan açılıyor. Bu dünyanın birçok bir yerinde de aslında böyle. Ee, bu durumda biz de daha e, şey yapmaya çalıştık. Sınıfsal uçurum ve bu mevzulardan çok çabası olduğu bir dönemde siyaset mekan sınıflaştırılımında oluyordum bunlar aslında. Bunu böyle düşünüyorum ben. Ancak bunu sadece otoriteye bağlanmamak da lazım. Ee, Şener Özben ve Erkan Özgen'le aynı üniversiteden ve aynı bölümden biz geliyoruz. Zaten hep bir aradaydık. Deniz arkadaşlar da sizin dediğiniz gibi genç bir arkadaşımız ve sonradan Diyarbakır'a yerleşti ve aramıza katıldı. Kurumsal kimliğimizi e, Çivi Ajans Direktörü sevgili dostumuz e, Hakan Irmak, Martin ve İstanbul'da çalışan Hakan Irmak arkadaşımız yaptı. E, her demokratik kültürde olabilecek bir süreç izlemeyi biz de çok isterdik gerçekten. Yani güncel sanat için fiziksel ve zihinsel bir mekan düşünürken bunun her gün olabilecek bir şey gibi yer almasını isterdik. Güncel saatinde onu arşivlemenin de sıradan bir eylem olduğunu da düşünüyorduk. Ama bazı yaşadığın coğrafya da bazen işte istediğin gibi gitmiyor ve böyle olmuyor. E, kesin olarak kentin yaşadığı travmadan hemen sonra ortaya çıktı aslında. Loading. Uzun bir zamandır mekansız ve yalnızdık aslında. Çok az insan yaptıklarımıza bir anlam veriyordu yaşadığımız kente. Biz e, bir Günce sanat tarihi beleğimiz vardı aslında. Ama bunu e, birçok kişi bilmiyordu buradan. Bunu biz e, Orman'ın birçok yolu olarak e, e, bir seçim yapmak zorunda kaldık ve dozingi açtık biz. E, adına e, sıra dedikleri işte kültür, iletişim, dünyaya ve şeylere bakış, yaşam, direniş ve ifade biçimlerinden senin de bildiğin gibi uzun ve sıkıntılı bir dönemde uzak kaldık Diyarbakır. Hı hı. Bu şehir ve bizler e, yani Diyarbakır'da yaşayan kişiler olarak ve burada öğretilmiş e, sanatçılar olarak e, dozingi biz bu şekilde kurmaya karar verdik. E, aksizat takdirde e, zaten harap olmuş bir yaşam yaşamımız vardı aslında. Hiçbir yere varmayacak olan iklimler arasında bir gidip bir gelerek e, kendimizi tüketecek tüketecek veya e, geriye büyük ancak estetik bir boşluktan başka bir şey bırakmayacaktık belki de. E, bundan dolayı loading'in çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, loading bir düşüncenin ya da bir e, sanat beliricisinin örneği olarak da düşünebiliriz aslında. Yani bizim dört kişinin Ee, tek tek yaşam e, biçimlerinin bir sonucu olarak değil aslında. Doğduk bir sanat siyaseti yürütmeyecek aslında burada. Kimseye işini görmeye de çalışmayacak. Yapmak <gülüyor> istediklerimizi şey, çok net bir şekilde dile getirdik. 2000'li yıllardan bugüne önde ve sonunda günce sanat ile başlayan veyahut biten her etkinin içine var oldu. Ve bunu yeni kuşaklar için bir tutmaya çalışıyoruz. Ee, kurulum aşamasında bize destek sunan Ee, bir çok kişi oldu ee, bunlardan e, birilerinin işte diye söylemek istiyorum aslında Tabii. harika sançı atandırdığım hiç hoş değil ve dostumuz Misal Ardan Yıldız'ın katkıları aslında bizi çok cesaretlerinin bir diğer unsurdu. Küçük Böyle bir ek, yani. ekle o zaman küçük bir vurguyla gireyim yani Hitosteer adlı bahsettiğin Berlin'de yaşayıp çalışan sanatçı evet. ben de programda gündeme getirdim. 10 yılda bir Almanya'nın Münster kentinde düzenlenen Münster heykel projelerine doğrudan Diyarbakır'da çektiği tabii ki son derece evet. evrensel bir mesele olan Münster. Nasıl anlatsam artık robotların gelecekte savaşlarda insanları çocukları kurtaracak aletler olarak mı yaratıldığı yoksa toplu katliamların e, daha da kolaylaştırıcı unsuru olarak teknolojik araçlar olarak mı üretildiklerini sorgulayan... Çok dokunaklı ve çok duyarlı bir video e, sergiledi. Yani Daha doğrusu enstelasyonun bir parçası bu videoydu. Ama doğrudan Diyarbakır'da e, olup biteni anlatan, değinen e, çok güçlü ve e, çarpıcı bir yapıtı. Evet, Bunun i̇çin, evet. araştırma ve üretim süreçlerinde de siz ona çok yardımcı oldunuz eminim orada. Evet. E, tamam. O da tabii Berlin gibi hakikaten e, sanatçı kolektiflerinin, bağımsız sanat oluşumlarının çok yoğun olduğu bir yerden geldiği için sizi teşvik etmiş olabilir diye düşünüyorum. Keza misal Adnan Yıldız da aynı şekilde. Evet kesinlikle yani bunu ben e, aynı şekilde katılıyorum. E, çünkü e, bu biz işlemekten zaten biliyorduk. Bir de burada bir iş yapması falan. Yani bir de e, çok beğenerek izlediğimiz işlerinden dolayı falan. Bura geldiği zaman gerçekten elimizden gelirse onu yapmaya çalıştık. Yani bu sadece onun için teklif tek geçeli olan bir şey değil. Bura gelip işte bir işlemekten şey yapmak için herkes şimdi zaten 20 yıldır kapımız açıktı zaten. Hı hı. Ee, ama hito geldiği zaman bizim için apayrı bir önemli filan vardı zaten. Onu o şekilde şey yaptık yani. Yardımcı olmak şu, şu da belirleyeceğim. Onun karşılığında filan bize bayağı cesetlenir. Ve yardımcı oldu bize bazı konularda. Ne güzel. Yani şu da çok önemli. Siz de zaten kendinizi anlattınız. Yani loading'in yola çıkışını anlattığınız... Bir noktada 2000'li yılların ilk çeyreği gibi bir döneme vurgu yapıyorsunuz. Kendi sanat pratiğiniz de tabii hemen hemen o dönemlere de başlıyor. Yoğun olarak diyeyim ortaya çıkıyor. Ama bizim için de ya da benim gibi bir, bir kuşak için de 2000'li yılların başından itibaren sizin oradaki varlığınız, keza Diyarbakır Sanat Merkezi gibi Anadolu kültüründe desteğiyle ortaya çıkmış bir oluşumun, ...moderasyonu ve kolaylaştırıcılığı çok belirleyiciydi. Pek çok isim bu vesileyle Diyarbakır'a git Diyarbakır'dan e, yaratıcı kesimler geldiler. E, pek çok ortak tartışmalar yürüttük. E, gösterimler, konuşmalar, sergiler ortaya koyabildik. Böyle bir iki taraflı e, akış ve bir işbirliği bir diyalog söz konusuydu. Sonra bu kesildi. Ama belli bir dönemde o kadar çoktu ki hatta Şener Özmen sırf bunları listeleyen bir pilotta e, sergilenen bir iş yaptı. dahi yaptı. Ama sonra bu kesildi. Şimdi loading'in sizinle tekrar ortaya çıkmasını hakikaten bu yüzden de... Ee, özellikle önemsiyorum. Bunu vurgulamak isterim. Hepimiz de çok büyük heyecan yarattı. Eminim Diyarbakır'da da hatta Diyarbakır'ın çevre bölgesinde de e, bir beklenti doğurmuştur. Siz hem bir düşünsel hem bir fiziksel mekan sunduğunuzu söylediniz. Nasıl bir mekan bu? Neler yapmayı öngörüyorsunuz öncelikle? Biraz da bundan konuşalım. Evet yani aslında şey sanatçıların düşünce, üretimi ve proje ve seyleme aşamalarında e, karşılaştıkları soruları e, konuşarak ve bunları çizmeye çalışarak bir başlangıç yapmak istedik. Çünkü biz bu 20 yıllık sürecimizde filan birçok sorun yaşadık aslında böyle işleri yapmak, işte birilerine ulaşabilmek için. Bu bir mücadele gerektiriyordu ve bu mücadeleyi biz 20 yıl boyunca vermeye çalıştık. Kentin 2000 yılların başından bugüne gelen güncel sanat pratikini biz arşivlemek istiyoruz. Sanatçı dosyalarını oluşturmak istiyoruz. Yani kentimiz Diyarbakı deyince Diyarbakı'da aslında bölgenin birçok yerinden filan Tüm entelektörlerin sen gelip birleştiği olarak da düşünebiliriz. İstanbul nasıl mesela Türkiye için bir merkezse Diyarbakır'da bölge için biraz merkez merkez konusunda. E, Diyarbakır'ın işte uluslararası anındaki sanatsal farkındalığı ve etkileşimli güçlendirmek istiyoruz. Bunlara ek olarak e, panel, söyleşi ve atölye çalışmalarına destek sağlamak istiyoruz. Sürekli odaklı e, güncel sanat çalışmaları, misafir sanatçı programları hazırlamak istiyoruz şey yayın çıkartmak istiyoruz. Yerel, ulusal ve uluslararası sanat kurumları, sivil toplum kuruluşları, güncel sanat inisiyatifleri, galeriler ve sanat gruplarıyla işbirliği yapmak istiyoruz. Diyarbakır'ın ciddi bir güncel sanat pratiği ve belleği var aslında. 2000 yıllardan bu yana. Eee, yani Diyarbakır ki aslında kendi içine kapanık bir yer değil. Dünya sanatla etki, etkileşim içinde olan bir yer. Ve e, bu eee bunu Diyarbakırı diğer kentlerden biraz daha farklı bir noktaya koyuyor aslında. E, kuşkusuz bunu Diyarbakır'da yaşam ve öğreten sanatçılar e, sağladı. E, buradaki en büyük rol yine e, onların. E, loading Diyarbakır ve sanatçı merkezi bir oluşum. Yol haritası da buna göre oluşturuldu. Yani Önümüzde söyleşiler, video gösterimleri, küçük şartlar sergiler, arşivleme ve güncel sanatı okuma etkinlikleri var. E, aslında loading küçük bir oluşum, yani küçük bir mekan. Rolu şimdilik ayakta kalmak. E, şu anda sadece loading'i ayakta tutmaya çalışıyoruz bunu da e, herhalde başaracağız gibi geliyor. Çünkü şu ana kadarki etkileşimler, konuşmalar, e, balartı kurduğumuz insanlar, yerelden aldığımız destek bunun devam edeceğini ikna gösteriyoruz. Ama neye evlileceğini tam olarak kestiremiyorum şu anda. Çünkü çok hızlı bir şekilde gelişiyor. <gülüyor> çok çok da belirleyici anlamlı ve de tabii uluslararası alanda da hemen isminizi yani hem Türkiye genelinde hem uluslararası alanda hem isminizi ve böyle bir programa başladığınızı da e, haber vermek için de doğru bir ilk etkinlik yaptınız. Eylül ayında henüz İstanbul BNL'i açılmadan BNL küratörlerinden İngar Draxet, e, BNL'in direktörü Bige Örer birlikte diğer Diyarbakır'a geldiler böyle bir komşu ziyareti yapmış oldular İyi bir komşu başlığına atıfta bulunursam ve ilk etkinliğiniz aslında 15. İstanbul Bienali çerçevesinde ağırlamış gerçekleştirmiş oldunuz e, hem etkinlik neydi tabii bu bunu da sormak isterim ama özellikle izleyicileriniz kimdi katılımcılar kimlerdi nasıl geri dönüşler nasıl tepkiler aldınız biraz yani evet. e, Diyarbakır nasıl e, bununla ilgili geri dönüş verdi size evet, bunu da konuşmak istedim. <gülüyor> Evet, ee, ya ne Diyarbak için ne de İstanbul Biyaneli için yeni bir birlikteki ve öteki kısmı bir komşuluk değildi bu etkinlikler. Ee, Diyarbak Saat Merkezi'nin aslında başlattığı, sağaçlarına da desteklediği bir dizi etkinlik gerçek, gerçekleşmişti daha önce Diyarbak'da. Mesela 8. İstanbul Biyaneli'nden bir videosu etkisiyle başlayan komşuluğumuz vardı zaten, hı hı. 9. İstanbul Biyaneli ve 10. İstanbul Biyaneli ile sürmüştü bu. Ve, ve bu binaya kadar gelmişti. Yani bu konuda sevgili birileri İngil, direkt setinin katıldığı Londra ve İstanbul genel bir ömür açılışı programı bizim için gayet yoğun ve heyecanlı geçti. Yani ortalama 170-200 arası insan mekana gidip çıktı. Harika. Çünkü mekan olmasına rağmen hı hı. arada duygusal alanlar da yaşamadım değil aslında. Çünkü böyle bir mekana ihtiyaç vardı. Bunu başkası kurmuş olsaydı ben yine heyecanlanacaktım. Ee, Diyarbakır ve yakın ilerinin entelektüel cami camiasındaki birçok simayı da gördük loading'de. Bir mekan iyidir ve bu mekan beni çok heyecanlandırıyor aslında. <gülüyor> Bunu da söylemek istiyorum. Ee, yaklaşık 60 kişi 2,5 saat süren etkinlikte sabit oturdular. Ve eminim ki sabaha kadar da etkinlik sürmüş olsaydı onlar orada oturacaklardı. Bu da çok önemli bir şeydi. Ee, Diyarbakır izleyicisi biraz daha her katma yani her katmadan gelen kişilerle dolu aslında. Öğretmen, fotoğrafçı, kahveci, edebiyatçı ne bileyim neydi, vesaire herkes vardı. Soruları oldu bu insanların tabii ki ve bu sorular çok açık ve net sorulardı. Bunlar e, işin güzel kısmı. Bir de biz mekanı bu duruma ve bu profesyonel getiri getirmek de yani büyük başlı başına bir zor, zorlu bir süreçti. Şey. Çünkü profesyonel ee, profesyonel ama, bir konuşma ağırladınız üstelik yani Ingard Drakset Bienner'in küratörü İngilizce konuştu elbette. Ee, bir de evet, yani, bir de video art gösteri, video sanat gösterimi evet, Heba evet, Beyyemi'nin evet, videosunun evet, da gösterimi evet. vardı. Evet. Evet. Ve akabinde biz Bien'a salıştık bizim Heba Ye Amin aslında bu da biz de, Bige ile yaptığımız ortak konuşmalarda filan kim icra edecek diye düşünürken Heba'dan bahsetti ve Heba'nın işini izlerken bizi tam da diyarbakır'a uygun bir iş olacağını düşündük. Heba'nın işte 15. İstanbul birinde gösterilen kuşlar uçarken adı e, alegorik filmi mi e, diyarbakır'da ve İstanbul'da paralel e, olarak gösterime girdi aslında. E, oradaki aslında bir söz çok benzetilmişti. Ülke yukarıdan bakmak, aşağıdan bakmaktan daha iyi diyor. <gülüyor> Eğlenceli, abartılı bir söz edici evet bir video'ydu. Bu videonun buraya gelmesine büyük bir payı olan sevgili bilgiye de teşekkür etmek istiyorum aslında. Hı hı. Ee, video e, bir BNN süreçliğince e, e, loading'de izlenebiliyor. Bunu da buradan duyuralım. Yani 12 Kasım'a kadar video videoya baktığında loading'de e, ...herkes izleyebilir yani burayı yolcu dışarı... ...herkes izleyebiliyor. Cengiz, şöyle araya giriyorum... ...Cengiz Tekin'le birlikteyiz... ...Hariç'ten Sanat Programı'nda Açık Radyo'da... ...ben programcınız Çelenk... ...Cengiz Tekin'in kurucularından biri olduğu... ...Loading adlı bağımsız sanat mekanını konuşuyoruz... ...Loading nerede Cengiz Tekin? Hali hazırda İstanbul Biennali'ndeki... ...yapıtlardan biri olan bir videoyu... ...gösteriyorsunuz orada... ...tam olarak adresini buradan anons etsene... ...çünkü kapınız açık gelip sizi bulabilirler aslında... Kesinlikle yani biz aslında konumluyduk <gülüyor> sosyal medyası. Ee, bilindik bir yer aslında Diyarbakır'da Don Quixote sahası diye bir mekan var. Onu Diyarbakır'da birçok kişi plan yani bu işleri yani sahap ilgilenen yani birçok kişinin bildiği bir mekan aslında. Onun hemen üst katında birinci katında ofis temsinde Hı -hı. herkesin bir şekilde yolunu düştüğü bir yer aslında. Ee, öyle bir yerde soruyordu. Gelmesi gerekiyor aslında şey yani çok basit bir şekilde biz e, Instagram adresimizden bir tane vermişiz vermiştik böyle. Tam. Konumu e, belirlemiş. Loading. Çok basit şekilde bulabiliyorlar. Loading. İngilizce yazılıyor. Loading diye yaz, yazdığınız evet, evet. zaman aslında bağlantıyı <gülüyor> evet. bulursunuz. Peki e, BNL süresince bu videoyu e, izlemek mümkün olacak. Sizler sıklıkla oradasınız. Öğrendiğim kadarıyla deniz aktaş orayı studio olarak da kullanıyormuş e, daha sık hepinizden daha sık <gülüyor> e, orada. Aslında, sonra ben çok yoğun bir yer olduğu için öyle çok işte gidip geliyordu falan. Eee yine stüdyoyu falan taşımak zorunda kaldı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam anladım. Çok yoğun geçiyor gerçekten. Ee, bayağı yoğun çalışıyor. Planladığınız, ee, planladığınız yeni proje ya da etkinlikler var mı buradan duyurmak isteyeceğiniz? E, tabii ki yani çok yoğun bir programımız var aslında. Yani biz 2018'de Aralık ayına kadar e, tüm programımızı yaptık. Bunun hepsini de belli bir şey falan var. Biz kesin tamam oluşturduk. Arşiv kısmını nasıl halledebiliriz aslında. E, Saat'tan Merve Elveren ve Sevgi, e, Sezin Romi ile görüşüyoruz. Hı hı. Merve büyük bir özveri ve heyecanıyla gerçekten arşiv işin ne yapılabilir ve yol ayaklarına bize bayağı yardımcı oluyor. Yine saha ekibinden sevgili Yavuz Parlar ile sürekli iletişim halindeyiz. Hatta bir şey yaptık biz onlarla yani loading özelliğinde İKASF ve Saha işbirliği ile Güzel Sanatlar Lisesi'nden 10 kişilik bir öğrenci ekibini Viyaneli gezmeye sançı buluşmaları yapıp İstanbul modernde workshoplar yapmak için e, göndermeyi düşünüyoruz. Harika. O oldu herhalde. Hı -hı. Bunlar Diyarbakır'a döndükten sonra deneyimlerini loading'de bir sunum yaparak bizle paylaşacaklar. Yani biz gençleri çok önemsiyoruz. Ve biliyoruz ki Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin yönlendirmesiyle bayağı iyi işlerle yaptı yani. Mesela Bizim Deniz Aktaş, Hasan Pelevan, Sedat hmm. Akdoğan, Fatih Gürbüz, İhsan Oturmak ve Garip Ay gibi çok değerli sanatçıların doğuşuna ayak olmuş bir yer. Yani bu bizim için daha değerli bir şeydi. Oradan iki gençlerin bir şekilde İstanbul'daki BNL ve işte sanatçı buluşmaları yapmaları falan bizim için çok değerli olacak. Kesinlikle. Biz bunu e, çok önemsiyoruz. Onun dışında 27 Ekim'de Metin Çelik ve Sedat Üstürk, Metin Çelik'in son sergisinin yapım aşamasının müsejini video çekmişler, kaydetmişler. Onu bizimle paylaşacaklar. Çok, çok da iyi bir sergiydi. Görme görme evet, fırsatı evet. buldum. Açık Radyo evet, stüdyolarına yakın. Buradan onu da kısacık anons etmiş olayım. Yani Meclis-Mebusan evet. Caddesi üzerinde mutlaka Metinceli'in sergisi uzatılmış da durumda. Bir göz atın derim. Evet. Sonra kısımda bizim Puge Erdemci ile bizenk birlikte bir program destek verecek. Eee yani biz herkesin bir görevi var. Herkes üzerine düşeni yapıyor. Eee hiyerarşi yok bizde. Ee, emir kipleri yok, cümleler açık ve net, tartışmalar loading odaklı oluyor. Yani biraz daha aslında belli bir süre mesela kendi e, hiçbir şekilde kendi egomuzu plan, ön plana atmadan gerçekten e, bir kent için ya da bir bölge için neler yapabiliriz üzerinde falan bayağı kafa yoruyoruz. Ve bundan dolayı aslında uzun süredir kendi işlerime falan yoğunlaşamıyorum. Çünkü çok yoğun yaşıyorum. Ee, bir de, sen sen hem sürekli... sanatçısın hem öğretmenlik de e, yapıyorsun değil evet, Uzun yıllardır e, bir eğitimci, eğitimci yanında var. Ben Öğretmenlik yapıyorum. <gülüyor> Onun dışında kaliteli zamanlarım işte loading de geçiyor. Bir de sürekli galeride sabahtan akşama kadar bir şeyler yazan emekçi arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. Aslında bir, bir şey itiraf etmek istiyorum. Hepsinden özür diliyorum. Çünkü hep şey aklıma geliyordu böyle. Dedim ya bunlar sabahtan akşama kadar ne yapıyorlar? Ellerinde bilgisayar kısım tık tık bir kadınla bu kadar iş olur mu diye. Şimdi anlıyorum yani onları gerçekten çok iş oluyormuş. Bunu da anladım ve gerçekten onların yaptıklarını çok böyle yani basit bir iş olmadığını bir gördüm yani. <gülüyor> çok güzel. Peki bir Kitap bağış kampanyası da düzenlediniz en azından kendi çevrenize biz de elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalıştık bu alanda çalışan insanlar olarak bunun dışında pek çok işbirliği yakın ya da uzun vadede ortaya çıkacak diye umuyorum karşılıklı olarak hem Türkiye'nin dört bir yanından hem umarım yurt dışından uluslararası işbirlikleri yapabileceksiniz ama hem Diyarbakır içinden hem Diyarbakır dışından loading'e nasıl katkıda bulunabiliriz nasıl işbirlikleri yapabiliriz bu konuda neler söylemek istersin? bir çağrıda bulunmak evet. ister misin? Ya Aslında şey mesela bu kitap bağış kampanyası demesek daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani şey sadece şu anda kadar mesela atıyorum İstanbul Moderni ve bir herhangi bir galeride falan şu o, o güne kadar yayın, yayınları falan varsa onları sadece burada görmek istedik. Mesela hı hı. bir de bir şey olsun Istedik. Yani böyle bir kimliği olsun istedik bizim kütüphanenin 2000'li yıllardan sonrası. Hı hı. Buna da dikkat ediyoruz, her şey falan olmayacak işte Kütü, kütüphanenizde bizim. Buna biraz dikkat etmek istiyoruz. Şahadaş sanatı ile ilgili biraz daha yeni bir yerde sen, neyi sen bırakırsan o tüketilecek. Başkası Başka bir şey yapabilir ama biz sadece 2000'li yıllardan sonraki yayınları falan daha çok önemsiyoruz. Hı hı. Ona göre onları toplamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biz bir mutfak olarak gidiyoruz. Yani bu mutfakta düzenli yemek pişirmeli ve yenmeli. Yoksa aç kalırız hepimiz. Bu yemek atılmak için herkese de katılmıyor açık aslında. Bu konuda şey yapmıyoruz biz. Ee, Diyarbakır'dan yerel yani yere dinamikler için, e, onlar da işin içine almaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki eğer yere dinamikler işin içine girmezse bu iş biraz e, dahi gitmez. Sadece İstanbul'dan birilerinin gelmesi ya da işte yurt dışından birilerini getirmemizle de bu iş olmaz. Tabii. Yeni dinamiklerin de işin içine girmesi gerekiyor. Ee, Diyarbak dışından hemen hemen her çevreden o kadar güzel bir işler aldık ki. Bu bile ayaklarımı yerden kesmeye yeterli bir sebep oldu. Onun Harika. Için. Cengiz <gülüyor> çok <olmuş> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmişiz bile laf lafı açmış. Ee, ama çok güzel bir son söz söyledim. Burası bir mutfak hep beraber pişirelim dedin. Ee, evet. Dolayısıyla size başarılar diliyorum. Ee, açık Radyo'nun ve hariciden sanat programının kapısı her zaman size açık. Programlarınızı duyurmak, desteklemek adına ben de her zaman buradayım. Ee, teşekkürler katıldım için buradan Diyarbakır'a selam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Haricden sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.